Hüccetül İslam, İmam Gazali hazretleri, mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Zekat. Şanı yüce olan Allah Celle Celalihu şöyle buyurur: Öyle müminler ki, onlar zekatlarını eda ederler. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyrenin rivayet ettiğine göre. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat hakkında şöyle buyurdular. Altını veya gümüşü olup da bunların zekatını vermeyen hiçbir kimse yoktur ki kıyamet vuku bulunca onun için kızgın saçlar hazırlanarak bu saçlar üzerinde cehennem ateşinde kızdırılmasın ve bu kızgın saçlarla her tarafı dağlanmasın. Şanı yüce olan Allah celle celaluhu buyurur. Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de, onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara, pek acıklı bir azabı müjdele. O günkü bunlar, üzerlerinde yakılacak cehennem ateşinin içinde kızdırılacak, ve o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları, bunlarla dağlanacak. Denilecek ki, işte bu, nefsleriniz için toplayıp sakladıklarınız. O halde, Biriktirip saklamakta olduğunuz bu nesnelerin acısını tadın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Vah o zenginlere ki, fakirler, kıyamet günü onlar için şöyle der. Bize zulmettiler. Üzerlerine farz olan zekatı vermediler. Fakirlerin bu sözü üzerine Allah celle celaluhu da buyurur ki, İzzetim ve celalim hakkı için ey fakirler! Size yaklaşacağım, onlardan uzaklaşacağım. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okur. Mallarında fakirler için belli bir hak tanıyanlar. Rivayet edilir ki Miraç gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önleri ve arkaları yamalı, zehirli dikenleri zorla yedirmek için götürülen, hayvan sürüleri gibi sürülen bir sürü insan görür. Cebrail aleyhisselama bunların kimler olduğunu sorar. Şu cevabı alır. Bunlar mallarının zekatını vermeyenlerdir. Allahu Celle Celaluhu onlara asla zulmetmedi. Allahu Celle Celaluhu kullarına asla zulmedici değildir. Tabiinden bir topluluk Ebu Sinan'ı ziyarete gider. Selam verip oturduktan sonra Ebu Sinan onlara Bir komşumuz vardı. Kardeşi öldü. Gelin. ''Sizinle onu ziyarete gidelim, taziyede bulunalım.'' der. Hadisenin buradan ötesini toplulukta bulunan Muhammed İbni Yusuf Firyabi'den dinleyelim. Ebu Sinan'ın bu sözü üzerine beraberce kalktık ve bahsettiği komşusuna gittik. Kardeşi ölen bu adam şiddetle ağlıyor, figan ediyordu. Kendisini teselli etmek ve sabır tavsiyesinde bulunmak istedik. Fakat o ne teselli kabul ediyor, ne de sabrediyordu. Bunun üzerine, ''Bilmiyor musun? Ölüm haktır. Hepimizin başına gelecek. Ondan kurtuluş yoktur.'' dedik. Dedi ki, ''Evet, biliyorum. Ölüm haktır. Ben ona ağlamıyorum. Kardeşimin gece gündüz çektiği azabı ağlıyorum. Allah Celle Celaluhu, seni gaybden haberdar mı ediyor? Kardeşinin azap çektiğini ne biliyorsun?'' deyince, şunları anlattı. ''Hayır.'' Allah Celle Celaluhu, beni gaybten haberdar etmiş değil. Fakat, kardeşimi defnedip, üzerini toprakla örttükten ve halk çekip gittikten sonra, ben biraz mezarın başında oturdum. O esnada, kardeşimin mezarından gelen bir ses, şöyle diyordu. Beni yalnız bıraktılar. Azap çekiyorum. Ben orucumu tutuyor, namazımı kılıyordum. Bu sözler beni ağlattı. Kardeşimin haline vakıf olmak için kabrini açtım. Bir de ne göreyim, kabrini alevler kaplamıştı. Boynunda alevden bir gerdanlık vardı. Kardeşlik şefkatiyle elimi uzattım. Boynunu bu ateş gerdanlıktan kurtarmak istedim. Ellerim ve parmaklarım yandı. Bu esnada bize elini gösterdi. Gerçekten de eli siyah bir yanıklık içindeydi. Sonra, üzerini tekrar toprakla örtüm, bırakıp geldim. Kardeşimin bu haline, nasıl ağlamayayım, nasıl üzülmeyeyim? Adama, kardeşin dünyada ne yapardı diye sorduk. Dedi ki, malının zekatını vermezdi. Biz de şöyle dedik, bu hadise,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 ''Senin kardeşinin azabı acele olarak kıyamete kadar sürmek üzere kabrinde başlatılmış.'' Muhammed İbni Yusuf Firyabi devam eder. Sonra oradan kalktık. Sahabeden peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet arkadaşı Ebu Zer'e giderek hadiseyi anlattık. ''Biz görüyoruz ki Yahudi ve Hristiyanların ölülerinde böyle şeyler vuku bulmuyor.'' dedik. Ebu Zer... Şüphesiz onlar zaten cehennemliktir. Allah Celle Celaluhu size böyle bir hadiseyi ehli imanda gösteriyor ki ibret alasınız dedi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Size Rabbinizden muhakkak basiretler gelmiştir. Artık kim onlarla hakkı görür ve iman ederse kendi lehinedir. Kim ondan kör kalırsa o da kendi aleyhinedir. Ben sizin üzerinizde bir bekçi değilim. Nakledildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında yine zekat hakkında şöyle buyurdular. Allah Celle Celalihu'nun indinde zekat vermeyenler Yahudiler ve Hristiyanlar mesabesinde, uşur vermeyenlerse Mecusiler mesabesindedir. Malının zekatını ve uçrunu vermeyenler, meleklerin ve peygamberlerin lisanında lanetle anılırlar. Şehadetleri kabul edilmez. Malının ve zekatının uçrunu verenlere ne mutlu. Yine ne mutlu o kimseye ki zekatını vermemek yüzünden azabı yoktur. Kıyamet gününün azabı yoktur. Kim malının zekatını verirse Allah celle Celaluhu ona kabir azabı çektirmez. Vücudunu cehennem ateşine haram kılar, korkusuzca cennete girer ve kıyamet gününün şiddetli susuzluğuna maruz kalmaz.